Kısa bir süre önce yayınlanan araştırma ise Fukushima'dan yayılan radyoaktif iotlar nedeniyle Kaliforniya'da hipotreit hastalığına yakalan bebeklerinin sayısında artış olduğunu ortaya koymuştu. Köylüler Antalya-Konya altına bağlı Hacı Köyü'nde 15 yıldır faaliyette olan taş ocaklarının kapatılmasını istiyor. Evrensel'in haberine göre Antalya'da adı organik tarım faaliyetleriyle anılan Hacı Köyü sakinleri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 sımamış diye konuştu yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle Esan kalın